Hasan Ersalli Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın Günaydın. Adın. Evet, 2010 değerlendirmesini bir genel topluca yapabiliriz diye konuşmuştuk. Yani Türkiye'deki durumu da. Evet. Ee, bir de dünyada da tabii ayrıca resesyonun... Sonu geliyor mu filan diye de belki ona da kısacık konuşabiliriz. Öte yandan bir de bugün özellikle ön plana çıkan haberlerden biri de gıda fiyatlarının da yükselme var. Ve bunun bir krize de götürüp götürmeyeceği, yani dünyada bir, dünyada bir krize evet. götürüp götürmeyeceği hatta isyanlara da yol açıp açmayacağı gibi meseleler var. Belki ona da bakabiliriz. Tamam önce şu çok kısa olarak Türkiye 2010'u nasıl atlattı ve 2011'e bir bakalım ona bir şey yapalım. Şimdi rakamlara boğmadan sadece eğilim olarak bakalım mesela enflasyon da düşmeye devam etti enflasyon. Yani Türkiye'de dolayısıyla bir şey yok enflasyonla ilgili bir kötü haber yok. E, bu şaşılacak bir şey mi? E, değil. Yani rakam e, az indi çok indi o başka mesele. Dünyada da enflasyonun bir e, tehlike olmaktan çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de burada hata yapıp enflasyonunu yükselten bir, yahut da düşürmeyen bir ülke durumunda olmadı. E, daha da düşeceğini e, umduğunu hiç olmazsa Merkez Bankası açıklıyor. Büyüme büyük bir olasılıkla yüksek bir oranda, hatta yılın hani ne bileyim e, ikinci yarısı başında beklenin düşündüğümüzden ya yani veriler ortaya çıkmadan daha e, düşündüğümüzden daha fazla olacağı benziyor. E, dolayısıyla büyüme açısından da e, Türkiye'de kötü bir haberimiz yok, iyice bir haberimiz var. E, bütçe açımızın e, var olmaya devam ediyor. Ama bunun da yükselme eliminde olmadığını biliyoruz. Yani hmm. bu sene epece iyi kontrol edildi rakamlar da çok geçen seneye oranla daha iyi. Geçen seneyle karşı yani 2009'la karşılaştırmak çok uygun değil. Çünkü 2009'da bütçe açığı vermek zorundaydı Türkiye. Yani e, kriz yılında e, devletin bir şeyler yapması gerekiyordu. Ama bütün onu göz önüne aldığınızda da 2010 yılında bütçe disiplininde bir sorun olduğunu e, söyleyemeyiz. 2011 üçünde aynı eğilimin devam edeceğini hükümet söylüyor. Sorunlu olan kalemimiz cari açık. Yani bir, bu yıl içinde döviz kazancımızla döviz harcılarımız arasındaki fark çok büyüdü. Ee, daha şeyde yani 10. ayda 37 milyar dolara fırladı. Onu da bir sene önceyle karşılaştırmak uygun değil. Çünkü bir sene önce kriz vardı. Orada cari açık çok düşmüş. Normal olarak ekonomi daralıyor. ihracat yapamıyor. ithalatında da kısıyor. Ee, cari açık düşüyor. Ee, ama daha önceki yıllara baktığımızda yine çok yüksek bir rakama doğru tırmandığını görüyoruz. Şimdi bu Türkiye'nin yani milli gelir açısından olaya bakarsak cari açık Yeterince tasarruf yapmadığını gösteriyor. Yani yaptığı yatırım kadar tasarruf yapmadığını gösteriyor. Bu sorun bizle yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki döneme bakınca e, bütçe alınan önlemler hepsini bir arada düşünürsek e, bir enflasyon sorunu önümüzdeki sene olacağını sanmıyorum. Enflasyon e, az da olsa düşmeye devam edecek. Az da olsa dediğim o da biraz normal. Yani bu noktadan sonra çok hızlı düşüşler olmaz. Büyüme hızı daha düşük olacak ama e, yani e, arada başka bir olayla karşılaşmazsak Türkiye'nin büyümesini böyle dramatik bir şekilde aşağı düşürecek bir olay görmüyorum. E, o neler olabileceğini değineceğim yalnız. E, bütçe açığını hükümet... E, e, hep şunu söyledi yani e, öyle eski dün, yıllarda yapıldığı gibi seçime giderken har vurup harman salama, böyle şeyler yapmayacağız dedi. Ben e, öyle olacağını tahmin ediyorum. Yani hükümetin e, dediği yönde olacağını da tahmin ediyorum. Böyle büyük bir bütçe açığı yaratarak seçime gitmeye kalkışmayacaklarını sanıyorum. Bunun e, birçok nedeni var. Yani bunlardan bir tanesi de artık bu konuda bir disiplin gelmiş olması. Çünkü böyle bir şey yaptığınız anda değilse bile ertesi ay bütçe rakamlarına inanıyor. Herkes görüyor ve gördüğü anda da paniğe kapılabileceğini birçok kimsenin biliyoruz. Hükümet de biliyor. Böyle bir hata yapmazlar. Şimdi geriye kalıyor cari açık. Cari açık sorunu ciddi bir olay. Evet. Şimdi burada olayın dedim ya birkaç yönü var. Yani bir yeterince ihracat yapamıyoruz e, filan e, diye düşünebiliriz. Ama bir de tasarruflarımız yetmiyor diye düşünebiliriz. Şimdi bunların ikisini de Böyle bir senede değişebilir hali yok. Yani niye ihracat yapamıyoruz? Bana sorarsanız mal üretemiyoruz. Gerçi şöyle bir argüman var. Deniyor ki işte ithalat çok arttı. O yerli üretimi kısıyor. Ben oradan çok emin değilim. Bana öyle geliyor ki yerli üretim olmadı. Üçümüz ithalat yapıyoruz. Buraya nasıl geldik ayrı bir konu. Ama şu andaki hmm. durum Türkiye'de hadi buyur başla mal üret desek, dünya piyasalarında değerli olan malları üretmekte çok yılış kalacak bir sanayimiz var. Nitekim bu sanayi için dün açıklanan program var ya. Evet. E, bu da bunun tanım hükümet tarafından anlaşıldığı, tanımlandığı ve çare gösterildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla olumlu bir şey. İçeriği ne kadar olumladı o ayrı bir mesele. Onu oturup detaylı bir şekilde bakmak lazım. Ama sağduyu böyle bir şeyin yapılmasını gerektiriyordu hükümette. Böyle bir açıklama yaptı. Bu da iyi bir olay. Fakat 2011'e baktığımızda herhalde bunlar bugün yürürlüğe konut da işte Mart ayında yeni üretime başlayacak olmadığımıza göre bu işi çözmeyecek. Şimdi bu durumda ne yapılabilir? Şimdi yapılan işleri de küçümsememek lazım ama de sınırlı olduğunu bilerek. Ne yapıldı? Esas itibariyle yani şeylerin e, piyasada kredilerin fazla hızla artmakta olmasından e, Merkez Bankası kaygılandı Bu ekonominin fazla ısınması ve buradan bir sorun çıkmasını engellemeye yönelik bir önlem olarak Bu krediler üzerinde bir etki yaratabilir miyim? Bunu nasıl yaptı? İşte, e, karşılıkları arttırmak suretiyle e, bankaların kredi verebileceği fonlar üzerinde bir miktar çok değil bir miktar e, e, kısıtlayıcı etki yarattı. Şimdi çok olmaması iyi bir şey çünkü ekonomiyi durdurmanın da anlamı yok. Bunun da bir sinyal olduğu yani bakın bu yönde düşünüyoruz, bu yönde kararlar almayı bekliyoruz gibi bir uyarı içerdiği ve bir tehlikenin var olduğunu, bankacılık sistemine duyurduğunu ben düşünüyorum. Yoksa mutlak rakamlara bakınca Aa, bu kadarcık şeyle olur mu? E, olmaz tabii. Ee, ama yani olayı yerine koyarsak merkez bankası yoluyla hükümetin desteği de olarak bir sinyal verildi. Dolayısıyla e, fazla bir daralma istenmiyor ama çok hızlı e, canlanma da istenmiyor. Bu arada e, dışarıdan yurt dışından e, finansman temininde e, hiç olmazsa teşvik etmeyen bir e, Yola gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun da anlamı şu, eğer finansman bulamazsak, ya, e, çok kolay finansman e, olan bir ortamın dışına çıkarsak e, bazı şeyleri ithal etmekten vazgeçeriz belki diye. Şimdi bu önlemler e, dikkat edilirse yasaklayıcı önlemler değil. Yani sadece şöyle yapıyor. Yani bu tür işleri yaptırmanın maliyeti daha fazla. Yani ama ısrar ediyorsan da yap. E, ona da yapacak bir şey yok gibi. E, ben e, verdiği sinyal etkisinin sayısal etkiden daha önemli olduğunu düşünüyorum. E, bana öyle geliyor ki merkez bankası da öyle düşünüyor. E, böyle çok radikal büyük müdahaleler yapmayıp sinyalleri veriyor. Gerektiğinde üzerine daha çok gideriz diyor. Ve herhalde onlar da en az benim kadar biliyorlar ki cari açık bu tür önlemlerle kolay kolay gitmez. Çünkü yapısal bir sorun var ülkede. Evet. Yani o bunlarla gidermek e, mümkün değil. Dolayısıyla biz cari açık üzerinde e, e, önümüzdeki dönemde yani 2011'de de problem olmaya devam edecek. İşte burada bir sorun var. O da bizim elimizde olmayan bir şey. Dünya bu cari açığı finanse edecek mi etmeyecek mi? Şimdi bunun bizim elimiz olan kısmı Türkiye'de bir hadise çıkarırsak, ortalığı alt üst edersek e, o zaman finanse etmez. Ama onlar olmayacak diye düşünüyorum. Yani işte, e, yani 2010'da nasıl olduysa onun gibi gidecek. Seçimlerinde bu, <gülüyor> bu anlamda bir istikrarsızlık yaratacağını düşünmüyorum. Yani ufak tefek olaylar onlar da inşallah olmaz ama onlar olabilir. Ama bunu Türkiye'yi böyle olduğu yerden çıkaracak bir şey olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla Türkiye tarafını Emniyeti alındığını düşünürsek bu önlemlerin de yardımıyla geriye dünya ne olacak sorusu kalıyor. Dünya bunu finanse edecek mi? Şimdi orada benim bir kaygım var. Hala Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde faiz oranları yüksek. Buralarda yatırım yapmak emniyetli ve karlı. Emniyetli diyorum çünkü yani Türkiye'ye parasını getirip de e, Türkiye'nin el koyduğu falan böyle bir olay yok. Brezilya'da yok. Dolayısıyla Amerika'da %0 kazanacağınıza gider. Türkiye'de %5-6 kazanırsınız Daha iyi Tamam buna bu iyi Fakat Başka bir sorun olabilir ee, Şeyden vazgeçip Bırakın para kazanmayı Paranın kendisine ihtiyacı olabilir Merkezin çünkü bu şok e, Mali bakımdan epeyce Yıpratıcı oldu yaşananlar Şimdi toparlanma sürecinde Çeşitli şeyler var Kaynak ihtiyaçları var yani kendi işini yürütebilmek için kaynağa ihtiyaç var. Bu bankaların da öyle şirketlerin de öyle vesaire. Şimdi bu nedenle e, bizi daha önce dış ticaret kanalıyla vurmuş olan krizin ikinci bir aşamada e, etkisini finans kesimi üzerinden göstermesi olasılığı halen geçerliliğini koruyor. E, bununla Türkiye'nin kolay kolay finansman bulamaması, bulamaması derken ya yani miktarı daha az bulması ya da maliyetin yükselmesi e, olasılığı var. Burada da Türkiye dediğim Türk özel kesimini kastediyorum. Çünkü Türk devleti açısından çok büyük bir sorun yok. Yani e, borcu e, görece düşük, dış borcu görece düşük, uzun vadeli falan yani Yunanistan'ın geçen yıl karşılaştığı sorunla benzer bir sorunla şu anda karşı karşıya değiliz çünkü Yunanistan'daki borç devletin borcu ve rakamlar çok büyüktü ölçekle düzeltildiğinde. Türkiye'de şimdi böyle bir sorun yok ama özel sektör için var. Çünkü özel sektör iç e, mali sistemde kısıtlandığını dışarıdan kaynak bulmaya çalışacaktır doğal olarak. Orada da bir sıkıntı olursa yeterince kaynak bulunamazsa o zaman Türkiye'yi bu finans kesimi üzerinden vurur. İstediğimiz kadar cari açık veremeyiz. Yani istediğimiz kadar cari açık veremeyizden kastım. İnsanlar istediği kadar ithalat yapamazlar ya da bu tür harcamalar yapamazlar. Ee, Türkiye'de e, tasarruf açığını gidermek üzere gelen kaynaklar azalacağından ya Türkiye tasarruflarını arttırmak ya da büyümesini kısmak zorunda kalabilir. Şimdi bu olasılık var. Bu böyle olacaktır demek bence anlamsız olur. Çünkü tersine de sinyallerimiz var. Mesela Amerika'nın toparlanacağı anlaşılıyor. Ee, bunu daha evvel de söylemiştim. Avrupa'dan çok daha önce Amerika toparlanacaktır. Çünkü öyle bir dinamizm var. Ama e, Almanya mesela tahminimden önce toparlanacak gibi gözüküyor. Fakat Almanya'nın yükü çok. Yani Avrupa Birliği nedeniyle yükü çok. Onun için onu aşıp dışarıyla ilişkilerini ne kadar toparlayacak onu kesinlenmiyorum. Özellikle de kaygı işte İspanya'dır. Yani büyük bir ekonomi olduğu için orada işler ters giderse tabii çok zor Avrupa Birliği'nde şey yoluna sokmak. Bu risklerle gidiyoruz şimdi 2011'e. Dolayısıyla dışarıdan bir şok ihtimali bence ciddi bir olay. Ama orada bir önemli noktanın altını çizeyim. Hükümetin e, ve Merkez Bankası'nın ya hükümetin bir kısmının e, daha doğrusu şöyle bir ifade etmek lazım. Ekonomiden sorumlu bakan bir, böyle bir tehlikeye karşı önlem almamız gerektiğini hep söyledi. Bu çok olumlu bir şey. Buna anlaşılan e, hükümet de bu görüşü benimsedi. Şeyi korkutmadan, karar alıcıları korkutmadan, ekonominin büyük dalgalanmalara düşmesini engelleyecek önlemler almaya çalışılıyor. Etkinliği hep bunların tartışmalıdır. Yani ona diyecek bir şey yok ama önlem alınmamasına oranla çok daha olumlu bir noktadır. Bunu bir Bizi dışarıdan etkileyebilecek faktörlerin olumsuz olması olasılığı ise. Ee, ...olumlu olmasına yakın gibi gözüküyor... ...herki stev olabilir... ...yani ekonomiler... ...kendilerini toparlasalar bile... ...kaynak ihtiyaçları nedeniyle... ...bizim gibi ülkelere pek fazla kaynak... ...gelmeyebilir... ...veya ekonomilerin kendilerini toparlamasına... ...özellikle Avrupa tarafında... ...tökezleme olursa... ...bu da bizi olumsuz etkileyebilir... Evet, ...türkiye ile ilgili tabii... ...bir de şey var... ...büyüme devam ediyor son 10 e, yılda da genellikle olumlu bir trend izlendiği söyleniyor. Mesela dün İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince bir Aydın Üniversitesi'nde e, bir küresel gelişmeler ışığında bankacılık sektörünün dünü bugünü yarını diye bir konuşma yaptığında e, yani genellikle biz çok iyi yaptık, çok iyi başardık şeklinde değerlendirmeler yapılıyor ama şöyle demiş yani sonunda insanın Bizim insanımızın bundan elde ettiği refah seviyesi ne oldu? Bunu da sadece parasal olarak değil, nitelik olarak nasıl kıldık demiş. Yani İstanbul gibi illerde 10 bin doların üzerinde yıllık geliriniz olursa acaba geçinir misiniz diye sormuş. Belki dağın başında daha mütevazı şartlarda yaşanan bir ortamda 500 dolar alsak diğer masraflarımız bu kadar yüksek olmasa daha iyi olur filan demiş. Yani gelişmenin, büyümenin, ...nicelikten çok nitelik olmak durumunda olduğuna işaret etmiş. Büyüyoruz da ne kadar sağlıklı büyüyoruz, neremiz, hangi yönümüz büyüyor demiş. Yani içimizde bir uğur mu büyüyor, göbeğimiz mi yoksa aklımız, beynimiz mi? Bir de işte senin de biraz önce değindiğinin bir başka yönüyle yeterli sermaye birikimi olmadığını yani en teorik çalışacak birimlerin bile mutlaka pratikle ilintisinin iş alemiyle, real dünyayla ilintisi olması lazım demiş. Üniversitelerin laboratuvarlarının o alanlara yatırım yapılması gerekiyor ve eksiklikler var. Mali sektör, sıfır falan demiş. Yani böyle bir değerlendirme de var. E tabii şimdi e, yani Türkiye ekonomisinin e, yani kurulmadı bir uzun bir tarih var bu ekonominin ve kabul etmek lazım ki bugün dünyada bir gelişmiş ülkeler var. Bir gelişmiş ülkelere çok yaklaşmakta olan ülkeler grubu var. İşte Kore filan gibi ülkeler var. Eee Ondan sonra bir grup ülke var ki işte onun içerisinde de Türkiye. Yani üçüncü hükümede oynayan bir ülke bu. Evet aynen öyle demiş zaten. Ee, özince de üç ligde boğuşacak şey bu. ya da. insanlar sinirleniyor ben de biliyorum. Hatta öğrenciler de sinirleniyor bana. <gülüyor> Ama e, bunu bir, e, itiraf etmenin bir yararı var. Ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Üçüncü küme olmakla mesela şeyi karıştırılabiliyor. İşte dünyanın biz on beşinci en büyük ülkesiyiz filan. O kalabalık olduğumuzu gösteriyor. Başka bir şey göstermiyor. Yani Çin'in milli gelinin Amerika'ya geçmesinin e, anlamı nedir? E, yani anlamı vardır ama fazla da bir anlamı yoktur. Yani evet. bütün Çinler e, şey harcama yapmaya kalk ya, yaptıklarında bile dünya ekonomisine fazla bir etkileri olmayacak Amerika kadar çünkü harcayacakları para yok. Evet, hele kırsal bölgelere bakınca en, en az gelişmiş ülkeler tabii, gibi tabii o, şu milyonlarca da bunun farkında, da insan çalışıyor insan de bunun farkında olup bizim de bunu düzeltmemiz lazım Öyle hayal kurmamamız lazım ee, En önemlisi de ben, Giderek bu çok e, Eskiden beri de vardır ama Arttı eğitimdir Yani bence çok büyük eğitim açığımız var Modern evet. teknolojiyi yakalamak Orada bir şeyler üretebilmek Çünkü gelirin e, Bir katma değerin büyük kısmı Bu aşamada yaratılıyor Ondan sonra mekanik işi herkes yaptırabilecek Hale geldik teknoloji var gönderiyorsunuz eğer bir yerde kişi 90 liraya çalışıyor burada 180 liraya çalışıyorsa 90 lira da olana gönderiyorsunuz bir daha da eğitim veriyorsunuz maliyeti 110 liraya çıkıyor sizin hala burada maliyetiniz 180 ise oraya ama buluş fikir tasarım bunlara gelince o öyle gönder oraya yapsınlarla olmuyor o insanların olduğu o kalitede insanların olduğu yere geliyor ve kazancın büyük kısmı da orada çıkıyor Alın yeni projelerin Bakın mesela gemiye bakın bilmem şeye bakın O geminin maliyetinin Yüzde kaçı nerede çıkıyor Tabii parçaların da Tasarımını düşünmek lazım Yani parça koyunca bitmiş olmuyor iş O parçayı da biri tasarlıyor. O tasarım aşaması Geliştirme aşaması O aşamaları e Kalifiye e iş gücü gerektiren Yani beyin gücü gerektiren Aşamalardaki maliyete bakın onu kapsıyor. Evet şimdi peki bir de dünyaya kısaca bakacak olursak yani bayağı ciddi bir şeyden küresel besin krizi olabilir mi kaygılarının da yükseldiğini tekrar evet, görüyoruz. Evet. Hem enerjide petrolde de başta hem yiyecekte hem de suda aslında fiyatların yükseldiği yüksek bayağı. ...keskin şekilde yükseldiği var. Ve... ...mesela Jayati Goş... ...iktisatçı Guardian'da bir yazı yazmış. Hindistan'da da galiba... hükümetin iktisat danışmanlarından biri. Ce Cevahir... ...Lal Nehru Üniversitesi'nde... ...bir profesör. E o da şey demiş... ...yani hem bundan sonraki... ...finans krizi de... ...çok uzaklarda olmayabilir. Tam da düzelmedi ve özellikle gelişme yolundaki ülkeleri ciddi şekilde vurabilir. Başta da işte bu yiyecek krizinden bahsediyor. Joseph Stiglitz de yazmış bir yazıda. Yani bu kemer sıkmalardan çok başka şeylere ihtiyaç var diyor. Şimdi bu burada bir iki tane farklı... E, kategori var onlara bir kısaca değliyim bir tanesi bu ham fiyatları ve petrol gibi şeylerdeki fiyat artışları bu dünya ekonomisinin canlanmasına paralel olan bir şey hı hı. ve bu bizi kötü etkiliyor Türkiye'yi petrol fiyatı yükselmesi faturamız yükseliyor demektir e, bizi olumsuz yönde etkiliyor kötü demeyeyim de olumsuz yönde etkiliyor yani bir olay Yani bu, bu nokta var bu e, bir eğilim fakat gıdadaki olay biraz daha değişik bir şey o çok tehlikeli bir gelişme. Evet. Evet, burada e, gıda fiyatlarında bir sıçrama oldu ama böyle büyük bir e, kıtlık haberi olmadan bu hareket başladı. E, hani bir yerde kıtlık oldu da bu oldu falan değil fakat fiyatlarda bir yükselme var. Ama şimdi bazı sorunlar da bilmeye başladı. Mesela dün Avustralya Şeker ihracatının %25 düşüreceğini evet. açıkladı. Bunun sebebi sel. Yani kızdığı için falan değil. Ama bu çok ciddi bir şey çünkü şeker yani bizde bizim çocukluğumuzda mesela çok önemliydi. Şimdi o kadar adı geçmiyor değil mi Türkiye'de? Hı -hı. Ee, halbuki e, biraz gelir düştüğü zaman şekerin e, önemi çok artar. Evet Rusya'da da buğdayı ihracatını kısıtlamıştı geçen yaz işte bu gene o zaman da sel değil yangındı. Yangın Kuraklıktı, şey yapıyor büyük bu tabi bu ülkeler yani Avustralya öyle bizim gibi filan değil çok büyük şeker üreticisi. Evet. Dünyayı etkileyecek şeyi var işte buğdayda da zaten işte yine Avustralya var ama tabi sıraya koyarsak Amerika Birleşik Devletleri Hı. Rusya. Hı ülkelerdir hı. dünyada bunu belirleyen. Şimdi buralardaki bu tür olaylar bir hareketlenmeye yol açıyor. Ama işte yağda filan da fiyat artışları var dünyada. Bütün onlar bir araya gelince gıda fiyatlarında bir yükselme olayı herkesin dikkatini çekiyor. Türkiye şu ana kadar olayı İdare edebildiği gibi gözüküyor Yani bizde de yüksek gıda fiyatlarında Artışlar oldu Ama bizimki daha çok kendi iç olaylarımız Yani üretim arttı azaldı Falan diye Ama olay devam ettiği zaman tabii, e, Bizi de etkileyebilecek bir, bir şekilde Yani dışarıda Fiyatlar çok yükselirse içerideki fiyatların onu takip etmemesi Diye bir şey pek beklenemez Şimdi burada Hangi tür davranışlar Olabilir Mesela bu fiyat artışları üretim kapasitesi olan ülkeleri e, harekete geçirebilir. Onlar üretimlerini arttırabilirler. İşte onlar üretimlerini arttırabilirler falan dediğimizde zaten geriye pek fazla ülke kalmıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu. Yani var tabii bir iki tane daha ekleyebiliriz bunu ama Amerika'nın potansiyeli çok. Yani Suudi Arabistan nasıl petrolde kapasitesi çok olduğu için istediği kapasiteyi ayarlayabiliyorsa... E, Amerika'da tarımda bu becerisi var. E, bunu yapabilir. Yapar mı yapmaz mı yapabilir mi yapamaz mı onu kestirmek zor. Ama gıda fiyatlarındaki hareket denme e, gerçekten gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi sorun yaratıyor. E, peki bu spekülasyondan mı kaynaklanıyor? Spekülasyon faaliyetleri mi bu aynı zamanda? Şimdi bu, bu tür faaliyetlerde spekülasyon... ...hep var... Evet. ...yani e, fakat... ...bugünkü dinamiği... ...spekülasyon yarattı diyebilecek... ...fazla bir bilgi... be şey olmazsa ben bilmiyorum... ...yani e, şeyin içerisinde... E, ...çünkü şöyle durumlarda... ...kestirmek çok güç... E, ...eğer üretim talebin çok altındaysa... E, üretim az diyorsunuz... E, ...ama üretimle talep... ...ufak tefek oynamalar... ...farklar gösteriyorsa... Bu hareket piyasanın normal işleyişinden mi yoksa o piyasanın işleyişi içinde zaten yer alan spekülatörlerin davranış değiştirmesinden mi olduğunu anlayabilmek için iyice çalışmak lazım. Evet, yani, o yani ne i̇şte diye. o sözünü ettiğim Guardian'daki yazıda Jayati Goş bunun önemli bir rol olduğunu söylüyor kendisi. Spekülatif aktivitelerin. Olabilir. Hem yani petrolde hem de yiyecekler. başka bir örnek. Evet. Yani o noktayı bir de altını çizeyim. Türkiye'de e, gıda harcamalarının aile bütçesi içindeki payı Avrupa'ya oranla epeyce yüksektir. Ama Hindistan ve benzer ülkelere oranla da epeyce düşüktür. Dolayısıyla gıda ürünlerinin fiyatındaki bir artış olduğunda bir Avrupalı aile çok az etkilenirken, Türkiye'deki aile biraz daha fazla etkilenir, buna mukabil daha düşük gelirli ülkelerdeki aileler için bu ölümcülü bile olabilir. Evet işte Ona bu çok, çok önemli da. bir nokta çünkü yani şimdi hala regülasyon bu spekülasyonları önleyecek özellikle 2008'deki 30 küsur ülkede 39 ülke miydi neydi isyanların görüldüğü evet. bazı yerlerde ölümler filan da öldü. Bunları önleyecek regülasyonlar da hala gelmedi. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde yani formalize olmadı diye yazmış koş hala ve Avrupa'da tas, tasarı halinde bile değil. Buna karşılıkta tabi çok önemli bir nokta senin biraz önce de söyledin e, esas gene okkanın altına gidenler bütün bu faaliyetlerden yoksul kesimler olacak. Kitleler. Öyle e, olacak. Bir de tabi e, Amerika ve Avrupa'nın dediğim gibi fazla <gülüyor> değerli değil. Be Adamın bütçesinin içerisinde, aile bütçesinin içerisinde yüzde on payı olan bir şeyin fiyatı yüzde bir artmış. Evet. Ee, onu yani kızabilir, orada kalır. O ama kadar. öbürleri yani için hayat memat meselesi oluyor. Ha, ama Ölüm öbür kalım. aç kalabiliyor. Evet. Şeyde. Şimdi bu son derece ciddi bir şey. Ve çözümü de o, o kadar kolay değil. Yani niçin e, boş şey Amerika ile Avrupayı suçluyor? Hindistan da e, karar alsın demek mümkün? Hindistan otursun, çare bulsun. Evet. Ama anlamıyor bu. Bu çünkü sonuçta böyle bir üretim yok. Yani ülkelerin e, tarımsal ya gıda ürünlerini kendilerinin üretip kendi ihtiyaçlarını karşılayıp tümüyle yollara devam ettikleri bir dünyada değiliz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil artık. E, bu böyle olunca da e, önlemlerin bir arada alınması lazım. Yani Aynen öyle, Avrupalılar da, evet. Amerikalılar da e, bu tarım konusunda şimdiye kadar hiç anlaşma olmadı. Yani e, değil mi bu, bu konular hep bir yerde bir e, çıkmaza girdi. Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında önemli görüş farklılıkları oluyor. O vesaire. E, şeyin de ısrarla onun için yaptığını çiziyorum. Yani Amerika'da üstelik e, tekelciliğin en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi de budur. Yani zannedildiğinin tersine. Benim yanlış bilmiyorsam kırk bin ailedir Amerika'da tarımla uğraşan. Evet evet çok küçük. Dolayısıyla onlar da tabii herhalde güçlüler Çünkü kırk bin kişi dünyayı beslediğine göre paraları çok olması lazım. Evet. Ve bütün şeyi kontrol ediyorlar tabii. Evet. Yani çok zor e, böyle Budulasyon. bir kuralı geçirmek. Evet. Almanya'da nedir %3'ün altındadır tarımda çalışanlar Japonya'da da %1 veya bundan ikisi ters fakat tarımla ilgili bir kural değişikliğini hükümetler yapmakta çok zorlanıyor kıyamet kopuyor ve galiba insan insanlarda o şey var bizim tarıma bir şey olursa aç kalırım yani küreselleşme müreselleşme herkes biliyor fakat yine bizim tarıma bir şey olursa aç kalırım çünkü tarih boyu yaşanan açlıklar herkeslerde böyle bir genetik bir şey tepki doğrulmasına yol açmış. Tarımı düzenlemek çok zor oluyor. İşte Avrupa Birliği kendi tarım kuralları yani hem büyük da çıkıyor hem çıktıktan sonra ne olduğunu hiç kimse anlayamıyor. Evet. Peki, yani bu sonu gelmeyecek bir tartışma diyebiliriz. Ben bende kapat, başlattım tabii ama yani gününde çok endişe Bu verici. Bu önemli bir konu ama e, bir, bir şeye bakmamız lazım. E, bunu daha iyi inceleyebilmek için yani Türkiye'de işte sebze, meyve, sonra şey, et, süt gibi alt bileşenler itibariyle durum ne? Hangi sorunlarımız var? Ve dışarıdan gelebilecek bir şok bizi nasıl etkiler? Bu şeyden Demin konuştuğumuzdan daha farklı bir uzmanlık gerektiren e, bir alan, evet. Tarımın kendine özgü bir e, teknolojisi ve yaşam biçimi var. Onu bilmeyince dışarıdan laf etmek de doğru değil. Ama bilmek de lazım çünkü e, 2008'de olduğu gibi dönüp dolaşıp vurabilir de. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben de Hasan. teşekkür ederim. Hasan Erseli Ekonomi Notları.